Allah'ın şeriatına uyuyan yasalara, kanunlara, hükümlere, geleneklere, örflere, adetlere doğru olduklarına inanarak doğrusu budur diyerek itaat etmek ve Allah'ı kabul etmektir. İşte bu da bu da şeytana ibadetin tarihle ortak Nasıl ki Allah'a ibadetin ortak ve özeti Allah'ın şeriatına kayıtsız ve iman edip uymak ise şeytana ibadetin de göstergesi İslami olmayan kanunlara, hükümlere, değerlere, yargılara, örflere, adetlere, hak ve doğru olduklarını kabul ederek tabi olmak onları kabul edip en Onun için Cenab-ı Allah işte senin, benim gerçek kullarım üzerinde bir sultanatın, sultanatın egemenliğim olmayacak. Çünkü onlar beni egemen biliyorlar, beni hakim, beni ha hüküm koyucu beni biliyorlar. Seni değil. Benim hüküm koymamı reddederlerse, koyduğum hükümleri kabul etmezlerse, o takdirde senin hükmüne kadi olur. Onlar da azmış olacaklar. Onlar da seninle beraber olacaklar. Demek ki şeytan diyor tekrar edelim bizim apatik düşmanımızdır. Aykırı Bizim de onu düşman edilmemiz gerekiyor. Şeytanı düşman edilmek, şeytanın <gülüyor> İslam'a aykırı olan. İslam'da bulunmayan isteklerini yerine getirmemekle başlar. Onu düşman edinmek, onun yolunu sevmemekle başlar. Küfrü, inkarı, günahkarlığı sevmemek ve ondan nefret etmekle başlar. Peki ne oldu ondan sonra ne olacak? Ve inne cehenneme lemewiduhum ecmain ve şüphesiz cehennem onların hepsinin tamamının vaad yerdir. Vaad olundukları mekandır. Leha seb'atü ebbeb Onun yedi kapısı var. O cehennemin yedi kapısı var. Nikulli bâbin minhû cüz'ûn O yedi kapıdan her bir kapı için kayı belli bir kısım ayrılmış bir madde. Her kapıdan girecekler bellidir. Cenab-ı Allah Bu kopulen hep kendimizlerin adına. Peki İblis ve beraberindekiler onun izleyicilerin takipçilerini varacakları yer belli. Öbürlerine gelince. Yani İblisin yolundan gitmiyor. Takva sahiplerine, Allah'ın emrinde hükümlerine şeriatına... tabi olanlara gelince. Onların durumuna innel muttakine fi cennatin ve uyûn şüphesiz takva sahipleri cennetlerde ve kınarlarda olacaklar. olacaklar cennetin her türlü nimeti barındıran her türlü zevki ihtiva eden bahçelerinde, bağlarında ve kınar başlarında olacaklar gerçekten de dünyada da İnsanın en güzel, en çok zevk aldığı, vakit geçirdiği manzaralar yerler. Güzel güzel bahçeler ve o güzel güzel bahçeler içerisinde eğer varsa, güzel güzel akarsınları taşıtaymışlar. Bunlar insana tepki olarak zevk veriyor. İnsanın dışarıdır. İşte... siz müttakiler dünyadayken benim rızam için kendinizi çeşitli ve türlü zevklerden mahrum ettin. Size emirler verdim. Emirler bazen size ağır geldiği hazırattı. Size yasaklar koydum o yasakları işlememek için kendinizi zor zaptettiğimiz zamanlar oldu. Direndiniz. Niçin? Benim için. Siz benim için kendinizi zor da olsa iyiliklere götürürken, benim için kendinizi zor da olsa kötülüklerden alıp yani takvalı müminler olarak yaşarken dünyada o geçici olan kendinizi zorlamanız, o geçici olan kendinizi disiplin altına alıp izinlememizin karşılığı olarak hiç de işte ben size hiç de orantılanamayacak kadar çok büyük sonsuz elevi nimetlerini cennetlerinde hesabı veriyorum. ''Udhulûhâ <gülüyor> biselâmin oraya cennete girecek yere bu cennetlere esenlikle selametle ve güven içerisindeki hem girişiniz esenlikle olacak hem de kalışınız emniyet ve eman ile güven ile olacak yani ya acaba biz buradan çıkarmıyoruz acaba bu cennetin bir sonu gelir mi, acaba bu nimetler azalır mı gibi hiçbir endişeye yer kalmıyor. Ne diyor ayet-i Çok harika bir ifade edilir. اِنَّ ve اٰمَنُوا عَمْنُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ İman edip salih amel işleyenler için o Firdevs cennetleri ilk konaklayacakları yer olacaktır. Ondan sonra devamında diyor ki, La yebğûne anha hivele. O kadar hoşlarına gidecek ki o cennetler. Ya bir başka yere gidelim diyemeyecekler. Ama Öyle bir şey hatırlarına gelmiyor. Ne şimdi? Başka bir şey yapabilir miyim? Canım çok dinlenmeyi istemiş olsa. Böyle temiz havada güzel bir manzara da olsa. Yoksa belki dinlenelim. E? Ee, yarım saat bir, saat iki saat altı saat diyelim. Ha yeter artık kardeşim, başka yere gitsin. Halbuki çok güzeldi ya. Aramakla da belki bulunur. Olabilir. Ne Ben de teşhis kimse başka bir yere taşınmak istemiyor. Başka bir yere tahallül edilmek, havale edilmek, yerden yere taşınmak. La yabununa anha huwala. Ya Rabbi ben başka bir yere gitmek istiyorum. Beni başka bir yere koy. Öyle çok. Şey Niye? Çünkü orada. Her bir şey cennette de zevk sürekli yenilenir, cehennemde de azap sürekli yenilenir. Sürekli yenilenen bir şeyden de usanç olmaz. Usanmamanın Niye az önce dedim işte 5-6 saat sonra usanıyorum? Çünkü yenilik yok. Yenilik yok. O beni usandırıyor, sizi usandırıyor. İnsan tabiatı bu. İnsan tabi haklı bu. Fakat cennette usanç diye bir şey Çünkü zevkler, istekler, arzular sürekli öyle Onun için değişiklik istemek yok. Üstelik daha başka hem esenlikle girilecek cennete hem orada güvenle yaşanacak ve nazamna ma fi sudurihim min 'illin ikhwanan ala sururin mutaqabilin biz bu dünyada eğer Allah rızası için birbirimize kardeş gibi bağlanmanın sevincini tadabilirsek işte cennette onun karşılığında böyle bir sevinciz şey. Müminler birbirlerinin kardeşi Peygamber e Aleyhisselatü Vesselam'a buyuruyor. El-mü'minu akıllı ve'yehvüluhu ve'la'yıçkı sömin mü'minin kardeşidir. Onu yardıma muhtaç olduğu zaman yardımsız bırakmaz. Onu tehlikelere, düşmana sayreye teslim etmez. Hiç Kendini müdafaa ettiği gibi onu da bırakır. Bile bile onu tehlikeye bırakmaz. Savunabilecek gücü varken onu korumak, gücü varken bırakmaz. Neye mal olursun? E şimdi dünyada bu fedakarlığı yapan ve göze alan bir mümine kardeşin için Cenab-ı Allah da ahiretta böyle bir gücü atabiliyor. Ne diyecek? وَنَزَعْنَا <Sessizlik> مَا Onların kalplerinde az dahi olsa eğer kin namına bir şey varsa onu söküp alacak. Kinin ruhsal olarak insana ne kadar azap verdiğini, sindarların kendilerinin gözleri olsa ondan az geçerlik. Sindarlar onu gibi görebilseler, kinin kendilerini nasıl bir yerini, nasıl bir azap olduğunu, kendileri beni az geçer. <gülüyor> İl, asker, su. Bunlar insan, yer Olur ya ama bazen insan kendisine mücadele etmekle bu şu veya bu sebeple kısmen de olur. Eğer hasbelkader bir kimle ölmüşse ve o kim duyduğu kişi de cennete girmişse karşı karşıya oturacaklar, yüz yüze bakacaklar bunlar yüz yüze bakacak yüzleri olsun herhangi bir türkülü imamiyetine yüz yüze bakacak yüzleri onları o kinin sıkıldığında kurtarmak için kalplerindeki kin varsa kalmışsa onu da söküp arayacak. Kardeşler olarak sedirler üzerinde ihvanen artık halis muhlis kardeşler olarak ala surur tahtlar üzerinde Yüksek yüksek her türlü konforu ihtiva eden sedirler üzerinde ve yüz yüze otururlar. Kimsenin kimseye, arkasını görmesine yok. Mekan o kadar geniş, birbirlerini görmeleri o kadar güzel, birbirlerine iltifatları o kadar mükemmel, birbirleriyle alakaları, birbirleriyle geçimleri birbirleriyle arkadaşlıkları dünyada yapabildiklerinin en güzelinden kat kat daha fazla kat kat daha mükemmel ve kat kat daha çok olacak. Üstelik لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا مَصَبْ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُحْرَجِينَ Orada onlara yorgunluk isabet etmeyecek. Dokun Yorgunluk onların semtlerine, kıyılarına, köşelerine Uğramayacak. Bir de oradan da çıkartılmayacak. Oradan da çıkartılmayacak. Ebedi olarak kalacaklar o milletlerden istifade edecekler. Evet. Şimdi burada kalalım. Nefes alalım. İnşallah devam edelim.